1295, numaralı konu, ashabın, olmamış bir şeyi sormayı doğru bulmamaları, evet, İbni Ömer şöyle dedi, ey insanlar, olmamış şeyleri sormayın, Ömer olmamış şeyleri soranlara lanet ederdi, Hazreti Ömer, hiçbir kimse için, olmayan şeyi sormak helal değildir, Allah, olanlar hakkında hüküm vermiştir, dedi.